Lâqad ya a türsül Rabbîna Muhammed Allahum c. C. ala tabiülübîna Muhammed Muhammed Allahum c.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 Çağın Allahü Alâhü Alâzîm. Allah mafâna bil Qurân Alâzîm. Baraklana fihi. Alhamdülillah. Rabbilâlemin. Astohurullah al-Hayy Al-Qiyûm. Husn tutun bil Hayy Al-Qiyûm, lâdî la amût abdâ. Vâtfa tu faziletini bilenlerden eylesin. Amin. Şuurlu bir şekilde Amin. devam edenlerden eylesin. Sohbetten, ayrılmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Birçok hadis-i şerifler bu hususta size rivayet ettik. Ancak yine sözlerimizin başında bu meclislere teşvik eder mahiyette olan bazı rivayetleri zikredelim ki inşallah nereye geldiğinizin farkında olun, ne kazandığınızın şuurunda olun. Hiçbir şeyi bu meclislere tercih etmeyin. Bu sohbetlerin bir tanesini dahi terk etmeyin ve her işi geri bırakarak bu ahiret amelini, salih ameli takdim edin inşallah. Tercih edin. Evet. Kabil Ahbar Radiyallahu Teala an diyor. Allahu Teala ve teccaz hazretleri iki hüküm yazdılar. Ve kainatı yaratmadan, mahlukatı yaratmadan, diğer mahlukları yaratmadan arş önce yaratılmış, arşın altına bu iki hükmü vaz'u buyurdular, yerleştirdiler. Melekler bu iki kararı hala bilmemekteler. Melekler o arşın altında ki haberdar değiller ama ben onları biliyorum dedi. Nasıl bilir meleklerin bilmediği şeyleri? Kullar bilebilir mi? Elde olan beyde olmaz. Allah Teala in Allah Meleklerden de rasuller seçer, insanlardan da rasuller seçer. Tabi fevha ile abdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Miraç gecesi neler vahyettikleri arasında kimsenin bilmedikleri de olduğu gibi Tevrat'ta eski kitaplarda da böyle kullara bildirilen meleklerden dahi gizlenen bazı ilimler mevcut. Soruldu ki Ebu İshak onun künyesidir radıyallahu an. Ya Ebu İshak Mahuma. Bu iki karar nedir? Buyurdu ki birinci yazı şudur. Levkan raculun yaamel amale jamiu's salihin ba'de an takuna suhbetu ma'al isma al Allah buyuruyor. Celle celalu. Bişediyorur. Ebu Leysi Semerkandi Hazretleri bunu zikrediyor. Bu rivati. Benim bir kulum salih kulların dostların peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler hepsinin amellerini, iyiliklerini ibadetlerini tek başına yapacak olsa ama oturup kalktığı cemaatler facirler, fasıklar ve günahkarlarla meclis arkadaşıysa bütün amellerini günaha çevirip Kıyamet günü onu facirlerle, fasıklarla mahşere çıkaracak benim Allah. Kimlerle oturuyorsun? Şu mecliste kimler var? Ne ehli sünnet kullar var bak. Ya. Ne güzel itikatlar var değil mi? Ne güller var. Bu ravzada <gülüyor> Cennet bahçelerine uğrarsanız istifade edin. Nasıl mabeyne beytimi menberi Ravzatü'm Riyadü'l Cennet Allah nasip eder tekrar tekrar inşallah. Benim evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir ravzadır buyurdu. Kabri Şerif'inin yanındaki o ravza çok daracık tar bir yer. 100 kişi 200 kişi anca sığacak kadar değil mi Medine Mescidi'nin tümü ravza değil? Ravza neresi? Mübarek yattığı hücre-i Saadet Aişe Hanım'ın evi işte o evler. Kabir-i Şerif ile minber aynı durduğu yerde duruyor tabi, aynı minber değil ama yeri aynı O ara Ravza'da bulunmak Şimdi ilim meclisindesin, aynı Ravza'dasın Allah. Aynı cennet bahçesindesin Şimdi ölsen cennette ölmüş olursun Cennete girdim yemin etsen Hanis olmazsın Yeminini bozmuş olmaz Yalan yemin etmiş olmazsın Çünkü Resulullah Cennet bahçesi diye Tesmih ediyor sallallahu aleyhi ve sellem قَالِ وَمَا رِيَادُوا Cennet bahçesi nerelerdir? Biz dünyadayız. Siz bahsettiğiniz yer burada değildir. Neresidir soranlara? مَجَالِسُ <gülüyor> الْعِلْمِ وَحِلَقُ الذِّكْرِ ilim meclisleri zikir halkalarıdır. Nerede ayet hadis okunuyor? Cennettir. Sen şimdi dünyadayken haftada 1 saat, 2 saat de olsa cennete girme fırsatı buluyorsun. İnşaAllah bu senin esas cennete yolunu kolay eder. Mesela ki ilim yoluna giden şu yola gelirken Allah onun cennet yolunu asan eder. Ennel meleke heves eden ayet hadis dinleyeyim diye şurada merak edip gelenlerin ayaklarının altlarına melekler kanatlarını gerer. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُوا لَوْمَا فِي السَّمَا عَوَاتْ مَا مَنْ فِي الْلَرْضِ حَتَّ الْحِيْتَانِ فِي bahr Kur'an alimi, sünnet alimi, ayet alimi, hadis alimi olan bir kimsenin günahları olmaz değil. Peygamber değil ki günahsız olsun. Ama Allah'ın en sevdiği sıfat, ilim sıfatını takınan alim için göklerdeki tüm melekler, yerlerdeki tüm ibadet eden salihler hatta denizdeki balıklara varıncaya kadar istiğfar eder. Ya Rabbi bu kulunu affet. İslam ilmini tahsil etmiştir Ömrünü İslam ilmiyle geçirmiştir diye. Onun için Kalkıp da ehli sünnet Hocaların ufak tefek şusu busu Olabilir onların aleyhine konuşma Neden onun ilmi kefaretidir Balıklara varana kadar Bütün mahluk onun istiğfarcısıdır Sen ne yapacaksın Hayatın Nerelerde geçmiş Yaşın kaç başın kaç İslam Kur'an ilmine kaç dakika ayırmışsın Allah bizi bu ilimden ayırmasın. Hayır. Bak tefsirden çıktım, buraya gel. 20 senedir devamlı Kur'an'la uğraşıyor. 20 sene, gece gündüz. Ondan evvelde var bir, 10 seneye yakın, 30 sene. İşimiz, gücümüz, kitap, kitap, kitap. Allah kitaptan ayırmasın. Hayır. Ama hangi kitap? Dergi ha, değil, roman değil, hikaye değil, masal değil. Allah'ın kitabı. Bir de hakikaten Allah bizi tefsire Efendimiz Hazreti buyurdu. Kur'an'dan yol açıldı size yürüyün. Allah. Kendisini ziyaret edeyim. Gece 12'ye kadar yanındaydım. Dedim siz buyurdunuz ki Kur'an'dan yol açıldı size yürüyün. O yolda yürüyoruz. Dua himmet buyurun. Sizinleyiz. Başka kimse yok. O dost anahtarları, yolları açan o dost. Baş müfessir o. Bu ilimlerin kaynağı o. Biz ne biliyorduk? kıymet bilelim şimdi mademki ilim meclisindeyiz madem ki şu anda sohbetimiz dostlarladır inşallah bu tehditten korunmuş olacağız ama ama herkese duyurun duyurun hocam benim barda işim yok pavyonda işim yok içki içilen yerde durmam şöyle yapmam böyle yapmam kendini avutma bir televizyon belası var Tamam mı? Orada Allah'ın bütün düşmanlarının programları var. Filmleri var, dizileri var. İslam'ın inkar edildiği, şeriatın hükümlerinin hafife alındığı, Allah'ın diniyle istihza edildiği, alay edildiği, neler var neler neler. Amin. İşte sen sabaha kadar teheccüd kılsan, akşama kadar oruç tutsan, altı günleri değil altı yüz günleri tutsan, eğer Muhabbetin, sohbetin ilgin ilişkin oturduğun kalktığın adamlar o namazsızlar abdestsizler facirler günahkarlar ise senin diyor bütün iyi amellerini günaha çeviririm mahşerede onların arasında çıkarım. Ama لو كان رجل يعمل عمل جميع الأشرار بعد أن تكون صحبته مع الصالحين أبرار ويحبهم size bu gece bir müjde geldi. Vallahi bu müjdeye karşılık bana ne verseniz ödeşemeyiz be فَاَنَاَلَّذ۪ي اَجْعَلُ اٰثَامَهُ حَسَنَاتٍ وَاَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْاَبْرَارِ Eğer benim bir kulum, hepiniz okulsunuz. herkes kendini muhatap alsın, bütün kötü amelleri bir noksan bırakmaksızın tüm kötülerin yapacağını tek başına o yapsa, ama eğer oturduğu, kalktığı, sohbet ettiği kişiler efendim benim salih kullarım ve dostlarımsa eğer dostlarımın meclisinde bulunuyor ve onları gönülden seviyorsa yoksa hoca ne demeye başladı acaba bir dinleyeyim de bakayım diye böyle karıştırma değil de muhabbetle, sevgiyle, itikatla, samimiyetle, ihlasla, sadakatle geldiyse onun tüm günahlarını Sevaplara döndürecek Ona tevbe nasip edecek Onu imanla öldürecek Kabir şu cevap verdirecek Mahşere de dostlarımla Çıkaracak olan yine benim Allah Yetti misiniz? Arttı bile Başınızı cemaattan Çıkartmayın Hah. Allah bu cemaatlerde daim eylesin Amin, Amin. Şimdi Efendim Konumuz neydi? Kıyamet alametleri ki ne buyuruyor Rabbimiz? Waqda Bu kavurular bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Kıyametin kendilerine ansızın gelmesini bekliyorlar. Başından okuduğu ayet kelimesinde. Feliyam vurone saate hiç beklemedikleri bir anda çat kapı kıyamet başlarına kopacak. Bunu bekliyorlar. İman etmemek, tevbe etmemek, kıyamet gelsin cehenneme gireyim demek de eşittir. Ama o kıyametin alametleri gelmiştir Allah buyuruyor. Gerçekleşmiştir. Şimdi ben size tabii üç aylardan evvel çok sohbetler yaptım. Ama bitiremedim. Kolay da bitmez. Ve lakin büyük alametlere geçelim diyeceğim. Ama şu anda yaşanan alametlerin bazılarını da anlatmadık. Onları da anlatmadan geçmek işime gelmez. Bu kadar hadis-i şerifi ihmal etmek, duymamış olmak da bir zarar hanesine girer. Onun için Muhammed Mustafa'nın buyurduklarını sallallahu aleyhi ve sellem duyalım, duyuralım kardeşim. İşimizin adına konuşalım inşallah. Önümüzdeki efendim haftalar boyu Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem hemdem olalım, sohbetinde bulunalım. Hadis-i şerif okunan meclisler bizzat Resulullah sahipleniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetleri orada hazır bulunuyor. Ve o cemaate şefaat buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü hadis-i şerif okundukça kimin adı geçiyor? Onun, bunun, Eflatun'un, manyak Sokrat'ın, ahmak Eflatun'un, bilmem ne filozofunun adı geçmiyor. Kimin adı geçiyor? Resulullah geçiyor. Herkes ne okuyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. E bu kadar salavat okudan meclislere Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem teşrif buyuruyor sakın üşenmeyin bir kere salavat okumaya üşenmeyin bir kereye üç defa salavat okuyun onun büyük hakkı var sallallahu aleyhi ve sellem zaten onun senden bir beklentisi de yok salavat'tan geri ne dönüyor on rahmet diyor bir salavata diyor bir salavat okuyana Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ala aleyhi ve sahibi diyene kaç rahmet geliyor 10 Allah Teala'nın buyuruyor. Sen mi sevgilime habibime sallallahu aleyhi ve sellem bir salavat okudun. Al sana 10 rahmet yağdırıyorum diyor. Allah Teala'nın adeti biliyorsunuz. Ben Câbil Hasan'da fe'lü ashra en az 1'e 10'dan başlıyor. Allah Teala katlayanlardan eylesin. Amin. Şimdi hadis-i şerifler okuyorum. İnşallah tabi bazı hadis-i şeriflerin içerisinde Mükerrerat olur, nasıl olur? Başka hadis-i şerifte geçen bazı mesele öbür hadis-i şerifin de içinde Geçe bilir Kur'an-ı Azimüşşan'da da var mı bu? Var, Kur'an-ı Azimüşşan'da Musa aleyhisselamın kıssası kaç yerdedir? Nuh aleyhisselamın kıssası kaç yerdedir? Salih aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın bahsi, ümmetinin zikri, haberi, tarihçesi Kaç yerdedir? Bunun hikmeti zihinlere yerleştirmektir Çelişmediğini göstermektir Ayetlerin ve hadislerin birbirini tasdik eder olduğunu, doğrular mahiyette bulunduğunu, efendim tescilidir. Bu yüzden zaten bize 10 kere, 20 kere bile duyduğumuz şey kafamızda kalmıyor. Şuradan çıkınca hoca ne konuştu? Çok iyi konuştu. Ama ne konuştuğuna gelince efendim şimdi ne bileyim canım aklımda kalmadı o kadar da adam iyi konuşuyor demekle işimiz bitiyor. Ha, ama tekrarında inşallah bir şeyler kafamıza kalır da birilerine de bir şeyler anlatmak nasip olur inşallah. Şimdi Ebu Rayhan Radiyallahu Teala'dan Deylemi rivat ediyor bu hadis-i şerifi. Hafızdır büyük. Hadis hafızlarından Müsnedi var. Efendim, Firdevs Müsnedül Firdevs adı var. Ze Zehru'l Ahbar birkaç tane efendim kitapları var. Mübarein. O hadis-i şerifte "Yeti ale'n-nasi zamanun yaq'udur racul ila kavmin" فَمَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَقُومَ illa مَخَافَةَ an يَقَعُوا ف۪يهِ İnsanlar üzerine kıyamet kopmadan önce bir zaman gelecek, geldi mi? Geldi. Çünkü gelenleri okuyoruz şu anda. O da nasıl bir zaman olacak? Bir adam diyor, bir toplumda oturacak. cemaatın arasında bulunacak. Kalkmak isteyecek. Bir sıkıntısı olacak. Bir hacete olacak. Abdeste çıkacak. Veyahut birine bir şey diyecek, bir şey olacak. Kalkamıyor Niye kalkamıyor felç mi oldu Kötürüm mü oldu bir sıkıntı mı yok Kalkar kalkmaz bunlar Benim aleyhime gıybet yapacaklar Beni çekiştirecekler korkusundan Oturayım da şunlar dağılmadan Ben de bunlara aleyhimde konuşma Fırsatı vermeyeyim diye oturup kalacak diyor. Oldu mu Sizin belki Pek öyle meclislerde bulunduğunuz Olmuyorsa da bulunanlar Oluyor ya öyle bir al alamet bir zaman ki insanlar o kadar samimiyetsiz ki o kadar birbirine böyle yüzeysel bir gülme gösterileri yapıyorlar ki böyle sarılanlar, muhabbet edenler, birbirine hürmet edenler hatta elini öpenler elini ayağına doğru eğilenler sen biraz çıktığın zamanda biri de bir şey dediğin zamanda ne diyorsun kardeşim değil de kıybet etme sus değil de bir şey ekleyenler Böyle bir cemaatla karşı karşıyayız Böyle bir toplumdayız Bir cemaatla oturuyorsun Sen onların arasından ayrıldığında Kimse garanti verebiliyor mu ki Emin midir ki benim aleyhimde konuşmayacaklar Allah Gördükleri zaman da Hepsi ellerini öpmeye kalkıyorlar Adama hürmet ediyorlar Ya bir yanlışı var Yüzüne söyle veya hikmetini sor onu yapamıyorlar. Ya ne yapıyorlar? Gıybetle dedikodu onların çok işine geliyor. Bu zaman dinleyenler de ne oluyor? Konuşan gibi ortak oluyor. Bursa'da bir sohbet yaptım. Gıybet konusunda. Bir buçuk saate yakın bir sohbettir. Ama ne rivayetler, ne hadisler, ne hükümler. ilginç konular. Yani öyle gıybet var adamı kafir eder. Öyle gıybet var adamı munafık eder. Öyle gıybet var adamı günahkar eder. Öyle gıybet var serbesttir. Günahı yok. Kısımları, hükümleri, kefaretleri, helallık dilemenin usulleri, nasıl kurtulacağın, ne okuyacağın, hangi duanın paklayacağı, bir de gıybet edenlerin ahiretteki durumları. Allah muhafaza etsin. Ne buyuruyor alimler? Gördüğümüz eserlere, rivayetlere göre diyor, gıybet eden bir insan dünyada gıybeti alışkanlık haline getiren bir insan efendim cennete en son girebilir, cehenneme de en evvel atılır diyor, en evvel cehenneme atılır cennete en son girerse girer diyor o da kafir olmadıysa kafir eden gıybet de var ama o zamandayız hadis-i şerif haber verdiği kıyamet alamet takip etmiştir Yanındayken konuşmuyorlar Çıkar çıkmaz Kadınlar da böyle çok yapar Oooo kaynana gelin hakkında konuşmadan durur mu yani şimdi Ama işte o çıkacak Çıktığı anda Bu da yapacak biliyor musun yani Girdiği anda Nasılsın yavrum Böyle bir zaman Karılar bir taraf erkekler başka bir kısım Erkekler karıları geçti, hanımları diyoruz. Çok kaba oldu karılar lafı diyoruz. Neyse mesele bu. Böyle mi olmalıydı? Olmamalıydı. Ama yüzüne konuşan kalmadı, arkadan konuşmayan kalmadı. Allah Teala bizleri muhafaza buyursun inşallah. Şimdi bu kıyamet alametlerinden iyi bir alamet mi, kötü bir alamet mi? Kötü bir alamet. Yani şimdi bu kaçınılması gereken... Bir alamet. O zaman ne yapacaksın? O zaman işte o toplumda ben bunun o günahına ortak olamam deyip yer çıkacaksın. Ya da gücün varsa engelleyeceksin. Susun kardeşim. istifar edin. Allah hepimizi affetsin. Konuyu kapatın diyebileceksin. Ama nerede? O cesaret nerede? Adam öbürü diyor ki yani bir, bir bilen sen misin ya? Senin hiç mi günahın yok? Bizi tenkit ediyorsun. Bize vaaz mı ediyorsun? Vaazını kendine sakla. Allah muhafaza. Öbürü de kalkacak diyecek ki bu gıybet değil. Hepten gavur olacak. Allah Allah. Yani ne bileyim kardeşim. Öyle bir zaman. Gelecek buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi. Ne kadar sıyrılabiliriz? Allah Teala bizi o kadar muhafaza buyursun. Şimdi bu sohbetin faydalarını sayıyor da inşallah haftaya da sayar. Sohbetin faydalarından biri diyor, o mecliste bulunduğu müddetçe gıybetten, dedikoddan, iftiradan, sözü taşımaktan vs. haramlardan, günahlardan ne olursun? Korunursun. Korunursun ama siz de öyle bir milletsiniz ki sohbet bittiği zaman caminin içinde de konuşmaya başlıyorsunuz. Bak şimdi hadis-i şerifler gelecek. Kıyamet alametidir bu yaptığınız. Efendi azleri çok üzerine dururdu bu için Fakat maalesef hiçbir kimse bu lafı tutmuyor. Camide çok dünya kelamı konuşuluyor. Dünya kelamını bırak. Gıybet ve dedikodu da konuşuluyor. Sohbet aldım iki kişi orada oturuyor. veya üç kişi şurada ayak dışı konuşuyor. Biri hakkında çekiştirme yapabiliyor. Allah muhafaza. Kabe'nin karşısında gıybet yapılıyor. Hacılar Mekke'de. Efendim. Dervişler tekke'de herkes oturmuş zikir yapacağına gıybet yapıyor. Ama gıybeti dinlerseniz daha da anlarsınız tabi yani. Gıybet sizin bilmediğiniz çok şeyde nereye giriyor? Gıybete giriyor. Adamın ama boyu uzun demek gıybete giriyor. Efendim tipe bak tipe demek gıybete giriyor. Bunları dinlediğiniz zaman hadislerle, şeylerle tabi bir binişleneceksiniz inşallah. Neyse birkaç hafta sabredin bakalım da dinlersiniz. Ben dinlemeyi bırak, ben konuştum da ne oldu yani. Allah evvela bana amel etmeyi nasip etsin. Ya bu iş dikkat ister. Şimdi onun için diyorum bu mecliste inşallah korunmuşsunuz. Ama hiç olmazsa şuradan çıkana kadar bari ağzınıza dilinize mukayyet olun. Sohbet biter bitmez kendi aranızda da dırdırdıra başlamayın yani. Bak hadis-i şerif. Beyhaki rivayet ediyor. Hazreti Hasandan radıyallahu teala a. Ye'ti ale'n-nasi zamanun yekunu hadisun fi masacidihim fi emri dunyahum. İnsanlara kıyamet kopmadan bir zaman gelecek çatacak. Mevzularını dünyalık konuşmalarını, dünya hakkındaki havadisleri, haberleri Hava durumlarını falan hep camilerde konuşacaklar. Yahu hadi eskiden adam 8 saat, 10 saat camide duruyordu. Tabi o kadar durduğu halde de bir dünya kelamı etmiyordu. Sen zaten topu topu bir saat camide duruyorsun. Buna da dünya lafını nereden buluyorsun da karıştırıyorsun? Bari camide azıcık durduğun kadar dilini tut. Camide dünya kelam konuşacaklar. Fela <gülüyor> tücalisuhum bu tip adamlarla oturmayın, kalkmayın, beraberlik yapmayın. Camide dünya lafı konuşan adamlara Allah'ın ihtiyacı yoktur buyuruyor. Allah onların namazına, ameline, sevabına muhtaç değildir. Yani ne demektir? Lazım değilsiniz bana huzurumdan defolun gidin demektir. Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur diyor bura benim evimdir Allah buyuruyor camiler ne için yapıldı evet ve ennel mesajide lillahi felâ ted'û meallâhi hadâ cin suresinde Allah buyuruyor Celle Celaluhu camiler Allah'a aittir sakın Allah'la birlikte kimseye dua yapmayın, yalvarışta bulunmayın sırf ibadet yapın ona kullukta bulunun dünya işi karıştırmayın Dünya kelamı konuşmayın Ahiret amellerine teşvikte bulun Buna dikkat edin Yine Birçok hadis-i şerifte Bu husus Dikkat çekiliyor bu hususa İnşallah allah Teala Bu sohbetten sonra bizlere Allah'ın evlerinde gereken edebi Takınmayı nasip eder Bize terbiyemizi ilham eder inşallah Amin Ebu Nuhaym'in Hazreti Umer'den Radıyallahu Teala Ebu Nasr-ı Seczi'de rivat ediyor bunu Bir hadis-i şerif Seyusayibu <gülüyor> <Gülüyor> ümmeti Fi ahiriz zemani belaun Ahir zamanda benim ümmetimin başına çok korkunç belalar gelecek Geldi mi? Geldi daha ne gelecek? Daha ne gelecek? İslam'ı yaşama Hürriyeti Müslümanların elinden Alınmış İslam diyarında, İslam beldelerinde namaz yasaklanmış. Örtü yasaklanmış. Efendim, he? İslam'ın şairini, nişanlarını ortaya koymak izhar yasaklanmış. Bundan büyük ne bela arıyorsunuz? Hoca efendi, şimdi bundan büyük bela dükkanımız açık. Paramızı kazanıyoruz. Arabamız altımızda. Yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Ne bela var ya? İşte senin senin musibetin demek dinine vurmuş da senin haberin olmamış Allah musibeti dinimize vurdurmasın da dünyamızda da afiyet buyursun ama ama Resulullah'ın duası sallallahu aleyhi ve sellem Bela tecal musibetena fi şu duaya bak ya Rabbi bize bir musibet bela illa da vurduracaksın men yuriddillahu bi gayran yusuf minhu buyuruyor Allah hayır dilediği kimseye musibet verir musibet verir sevdiklerine musibet verir, bela verir sağlığıyla imtihan eder fakirlikle imtihan eder, hakirlikle imtihan eder hapisle imtihan eder, Allah Teala sevdiklerini dostlarını imtihan eder he, Bektaşi ne demiş ben Allah'ı seviyorum ama Allah beni sevmesin demiş, tövbe ya Rabbi. Bu ne biçim tekelleme ya adamı gavur eder niye demişler, sevdiğine çok bela verir ben dayanamam demiş ben seveyim de demiş o semesin tövbe yalam. Ha biz ne diyoruz? Sevsin de versin diyoruz. Sevsin de versin. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam ne buyuruyor? Ya Rabbi illa velle neblu anna gumbi min al-kofi ve al-jugi min al-amali ve al-anshi ve al sabirin. Düşman korkusu, telaş, endişe, panik, tehlike. Efendim açlık, kıtlık, fakirlik, ekonomik darboz, geçinememek. Çoğunuzun başında sıkıntılarınız var Malların noksanlığı, canların noksanlığı, hastalıklar Bedeninize vuran bunca hastalıklar var İçinizdenince hastalar var En beteriniz benim herhalde Ondan sonra Ürünlerinize vuran Efendim çocuklarınızın ölmesi Bunlar büyük imtihanlar tabi Kiminin evladını kaybediyor kim en yakınını Bütün bu imtihanları Yemin ediyorum ki Allah buyuruyor, sizi imtihana çekeceğim, imtihansız, cennet yok. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى minkum الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ ve وَنَبْلُوْا اَخْبَارَكُمْ Kim cihat ediyor, kim Allah yolunda ne sarf ediyor, ne türlü gayret harcıyor, İslam'ın yayılması, Kur'an'ın duyulmasına ne emek veriyor? E bunu göreceğim, ben biliyorum ama herkes de görecek. Herkese de göstereceğim, ahirette şahitler tutacağım. Cehenneme attığım zaman bir adamı herkeste bu bunu hak etmişti, dedirteceğim. Yoksa ya Rabbi bu ne yapmıştı da bunu cehenneme attın, dedirtmeyeceğim. Kim sabrediyor, kim cihad ediyor, bunu göreceğim. Ben biliyorum ama, size de göstereceğim. Übeşirü sabirin. Sabredenlere çok müjdeler ver ya Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu büyük iş. Sabır büyük makam. Ve lakin... İmtihansız, musibetsiz Cennet yok Ancak Bu musibet illa gelecekse Nereye gelsin? Dünyamıza gelsin Dinimize, imanımıza Abdestimize Namazımıza Hanımımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun Tesettürüne, İslam kıyafetine Gelmesin Namusumuza Zarar, ceval halal Gelmesin Efendim İslam'ı yaşadığımız vatanımıza gelmesin. Gavurların işgali altına girerek Allah muhafaza etsin. Efendim şu bir cemaat halinde toplanma, namaz kılma cemaatla bu nimetler neler çekti değil mi? Kosovalar, bosnalar değil mi kardeşim? Yani? Yüz binler mezarda, adamların, hamilelerin karnı deşildi. İnsanlara tecavüzler edildi. Efendim neler vurdu? tabii bu candan öte, maldan öte dine vurdu. Bütün camiler yıkık şimdi Bütün minareler kırık şimdi Hep gitti Dünyanın birçok yerlerinde Nerede Endülüs İslam devleti Nerede He Değil mi? 500 sene hükümdar olmuş İslam'ın medeniyetin merkezi halindeki Koca Endülüs Cami göremezsin yani İslam'ın Müslüman'ın mezarı bile yok Mezar bulamazsın Halbuki 5 be asır İslam'ın merkezidir İspanya şimdiki He, Dolayısıyla ya Rabbi bize musibet vurduracaksan belayı dinimize vurdurma ve la tec'alil acilete ekbere hemmina ve la meblege ilmina ne dua siz de Türkçesini yapabilirsiniz, Arapçasını bilseniz daha iyi olur ama Ya Rabbi en büyük derdimizi en büyük tasamızı, gayemizi, hedefimizi peşin dünya zevklerinden ibaret yapma bu ne demek be derdin ne ben bir araba alayım ne olacak on sonra benim ondan sonra değme keyfime hoca ben çayım içerim yatarım aşağı dizilerimi de seyrederim tuzum kurup tıkırım yerinde Sohbetene hacet namaza ne lüzum var ya ha. onun için Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetime ahir zamanda çok bela vuracak adam diyor ki bana hiç bir bela vurmadı ki diyor. e vurmaz tabi ya sen dine geleni bela saymıyorsun ki Sen İslam'a gelen yarayı canına değmiş saymıyorsun ki Sen dünyadaki Müslüman'ın başına gelenin derdiyle dertlenmiyorsun ki Sabaha çıktığında Kalktığı zaman bir insan O gün hangi dertlerle kalkıyor Çek var ödeyeceğim senedim var borcum var Efendim ödemem var, işe yetişeceğim, şu oldu, mahkemem var. Senin ne derdin var sabah kalktığında o dertlen kalkıyorsan, eğer dünyadaki tüm Müslümanların derdiyle de kalkmıyorsan, o Müslümanlardan değildir diyor. Filistin yanıyor. Irak yanıyor. He? Keşmir yanıyor. Doğu Türkistan yanıyor. Afganistan yanıyor. Müslümanlar esir kamplarında prangalar içerisinde eziyet çekiyor. Hasan bana bir bela vurmadı ki diyorsun. Sende İslam şuuru yok. Mümin kardeşlik şuuru yok. Ya, kendi kardeşinin başına gelene böyle mi davranıyorsun? E bak çok bela vuracak diyor. E demek ki bu belalardan herkes nasibini Allah için alacak. Ama sen neyi bela sayıyorsun? İşten çıkarıldığını bela sayıyorsun. Maaşın eksilmesini bela sayıyorsun. Öyle mi? Çocuğun ölmesini bela sayıyorsun. Karının hastalanmasını bela sayıyorsun. Tamam bunlar da bela. Ama ya bir de imanına gelecek darbe ne olur? Ya sana namazın ne getirir? Ya senin kalbine bir vesvese şüphe gelse... Bu İslam'da doğru mu acaba? Bu hocalar bizi mi uyuttu bugüne kadar diye bir şüphe gelse sana net nasıl acaba? Vallahi ehli sünnet vel cemaat itikadında zerre kadar şüphelenmektense gökten yere parçalanmayı tercih ederim. Şu gece kalbimde ehli sünnet itikadına karşı bir şüphelenmektense her şeyi mi kaybetmeyi yeğlerim? öyle misiniz? <gülüyor> ha! Laf lan olmaz hissedin, yaşayın, tadın ne zenginliklere sahipsiniz ne nimetlere sahipsiniz sizden akıllıların, sizden zenginlerin sizden güzellerin, sizden meşhurların sahip olmadığı tam bir halis ehli sünnet itikadına sahipsiniz elhamdülillah, Ham dedin, şükredin nimet bilin, kıymet bilin kalkıp da neyin var ki demeyin, neyin yok ki Allah'ın var celle celaluhu Allah'ın var ve billah. Allah yeter. Ya Nebi, hasbükallah. Ey Nebi-i Zişan, sana Allah yeter. Allah'la arası iyi olana nerede ne ceval var? Nerede ne zarar var? Allah'ın düşmanı olana aman ya Rabbi muhafaza buyur. Allah'ın düşmanı olana zenginlikten ne kar var, evlattan ne kar var, Kardan kocadan arabadan ne kar var? Şurada sokaklarda gezecek, Allah'ın düşmanı olarak dolaşacak. Bu ne rezalet? Allah'ın düşmanı olarak. Bir de senin gibi ehli sünnet itikadı, namazında, abdestinde, anlı, secdede Allah'ın dostu olarak gezmek var. Şuradan af olarak çıkmak var be kardeşim ya. ya. İşte çok büyük bela uğraacak. Allah belayı dinimize vurdurmasın. La yenciu minhu illa racülün arafe dinallahi fe cahed aleyhi bilisanihi ve bi kalbih. Fe zâlikellezî sebeqet lehu s o belalardan, o fitnelerden, o kargaşalardan, o karanlık bulutlardan kimse kurtulamayacak. Allah. Ancak, dur bakalım o bir kişi kurtulacak, ondan oluruz inşallah. Allah'ın dinini bilen muhteremler, burada nokta koyalım. Allah'ın dinini bilmek öğrenmeye tabidir. Kimse anasından doğduğu günde İslam'ın hükümlerini bilir halde doğmamaktadır. İlim tahsili, ilmihal bilgisi, el-sünnet itikadından sonra her ikisi farzdır size. Farzdır size. O zaman bugün kim kurtulabilir? Allah'ın dinini bilecek. Bir defa ilk olarak orada dökülüyoruz. Allah'ın dininden haberimiz çok kısıtlıdır, sınırlıdır. Bugün bir futbol haberleri kadar futbolcuların Efendim hakkındaki bilgiler kadar çoğu gencimizde maalesef din hakkında bilgi yoktur. Nasıl kurtulacak? Nasıl kurtulacak? Şimdi bilmek yetmez. Fecaha denileybiliz ani kalbi. Diliyle cihat edecek kalbiyle cihat edecek. Diliyle cihat nasıl olur? He? Hadi Şerif Teşkil okuyoruz. Ben Bir şeratsızlık gören eliyle ona müdahale etsin. Tabii ki ahir zamanda o elle müdahale imkanları kalmayacağını bildiği için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten bugün elle değiştirecek bir imkanlarımız var mıdır? Bugün içkiyi engellemeye, kumarı engellemeye, fuhşu engellemeye, zinayi durdurmaya, faizi Durdurmaya elimizden gelen bir efendim şu anda hemen bıçak gibi aldı kesti yapacak gücümüz var mıdır? Yok. Bak onun için ne kadar acayip hadis-i şerif ki ahır zamanda bela kaynadığı zaman kurtulacak tek kişi Allah'ın dinini bilecek evvela. Ondan sonra ne yapacak bilmekle kalmayacak evde oturmayacak ben kendi geldim namazımı ibadetimi yapıyorum hiç insanlara karışmıyorum görüşmüyorum günahlara da girmiyorum demeyecek diliyle mücadele edecek. Diliyle mücadele işte feilen müstahfe maddesinde anlatılıyor. Elle müdahaleye gücüye erişmediği zamanda zeminde diliyle cihat edecek. Dille cihat nedir? İşte bu benim yaptığımdır. Ha bu benim yaptığım gibi yapacak. Yani ne demek? Duyduklarını duyuracak. Hakka hidayet edecek, İslam'a davet edecek, hükümleri tebliğ edecek, Allah'ın dinini hasır altına indirmeyecek, devamlı gündemde taze tutacak. İnsanlar helalı haramı bilecek. Dille. Yeri gelir, dil de çökmez Öyle yer olur, konuşmak da imkan dahiline girmez. Ve bir kalbi en azından o zaman ne yapacak? Allah inna adamın kerum ve la arda. Ya Rabbi bu iş bu gördüğüm, gözlemlediğim durum senin dininin kitabının yasakladığı, kabul etmediği, reddettiği bir hadisedir. Sen buna razı değilsin, ben de buna razı değilim. Elimden, dilimden bir şey gelmiyor. Sana sığındım ya Rabbel Alemi diyecek. Bu kalple olan bir cihattır. Ve zâlike yadhul bu imanın en düşük derecesidir. Ve leise zâlike, leise birâ'u zâlike miskâlu habbatin min khardal min Bundan öte hardal tanesi kadar imandan eser kalmaz ne demek zaten el devreden çıktı el gücü kalmamış diliyle de gücü yettiği yerde bir şey söylemiyor kalbiyle de nefret etmiyor ikrah etmiyor insanlara karşı düşmanlık ve nefret kin demiyorum yapılan amellere karşı yani senin bir sarhoşa düşman olmanın bir manası yok İçki içmesine razı gelmemen gerekiyor anladınız mı seni zina yapan bir adamı düşman ilan ederek vuruna balıya vurun namussuza diye yola düşmenin bir manası yok. Zaten senin bu efendim elinde de değil sana bu da emredilmiyor İslam'da. Ama onun yaptığı zina fiilini kerih görmek soğuk görmek Allah'ın razı olmadığı işten tüylerin diken diken olmak ha bu kalple olan cihattır. Ama bundan aşağıda hardan kadar iman yok ne demek? Çünkü bundan sonrası normal görmek Hoş görmeye girer. O zaman da ne olur? Ne var canım içki içiyor? Zaten biraz keyif, keyifleniyor, derdini unutuyor. veyahutta da zina ne yapacak zina etmeyecek de yani şimdi bu kadar erkek çırılçıplak yani adam da zina etmiş ne olacak yani? Çok mu bir şey ya? Tövbe eder, affolursan karıştırma. Gibi normal görmelerde haramı helal görme açısından iman kalmıyor. Anladınız mı? Kim kurtulacak o ahir zamandaki beladan? Allah'ın dinini bilen, diliyle ve kalbiyle cihad edebilen فَدَعَلْكَ اللَّذ۪ي سَبَّقَدْ لَهُ تْسَوَابِقُ İşte o kişi çok ileri gitmiştir, hayır da çok öne geçmiştir. وَاسْسَابِكُونَ اَسْسَابِكُونَ لَا mukarrabun Zaman ahir zamandır, fitne ortalığı sarmıştır. Bu zamanda hakikaten cihadın çeşitleri de sınırlanmıştır, eskisi gibi yer meydanlarında, cihad meydanlarında kafirlerle mücadele imkanları da kalmamıştır artık dillen ve kalben cihat devreye girdiği noktada bunu yapan da çok üstün fazilet elde etmiştir ve en ileri geçen zümreye mahşerde dahil olmuştur inşallah ya ne kadar Allah bize Habibi sallallahu aleyhi ve sellem bize kolaylık gösteriyor görüyor musun? ne kadar kolaylık e mübarek dilinin eriştiği yerde de esirgeme ağzını dudağını bu dudakları bu dili yaradan Tükürük bezlerini çalıştıran, seni bülbül gibi konuşturan Allah'ın dinini anlatmaktan üşenme yahu. Üşenme. Korkma, çekinme. Ama tabii ki konuşmanın usulü var. Tebliğin, davetin metodu var. Her yer kürsü değil. Herkes de sizin gibi benim önümde oturmuş, sessiz dinleyen cemaat. Değil. Zamana, zemine göre hareket edersin ama o imkanı bulamadığın yerde de Allah'ın dinini müsaade etmediği şeylere kalbinden ya Rabbi razı değilim ama bir şey yapamıyorum sana sığındım dersin hiç olmasa dinini böyle muhafaza edersin bir de wa radülun din Allah fasaddeqa bir <gülüyor> bir adam daha kurtulur diyor hadi be hadi bayağı kolaylaştı zaman ahir zaman Zorlaşıyor, zorlaştıkça müjdeler artıyor, emirler kolaylaşıyor Bir adam daha kurtulur diyor Yine Allah'ın dinini anladı, dini bilmek şart ha Bundan aşağı kurtuluş ümidi yok Kimse ben İslam'ı bilmeden kurtulurum zannetmesin Çünkü bilmeden amel etmek mümkün değildir İşte şu sohbetlere gelmenizin en büyük faydası ve bereketi sizin üzerinizde zuhur edecek etkisi ne olacaktır? Allah'ın dininden haberdar olmak olacaktır. Şimdi siz şuralarda aldığınız bilgileri kim bilir senelerce alamamışsınızdır. Bak kaç yaşına gelmişsinizdir. Birkaç sohbetteki şuuru ve bilinciye efendim çok yerde erememişsinizdir. Ya biz bunun çok örneklerini gördük size de misal getirdik. Demek ki ilim meclislerine devam. Bununla yetinmeyin. Bununla yetinmeyin. Namaz caiz olacak kadar bir kırat. Hoca efendilerden bir ağız düzeltmesi yapın. İşte bizim size tavsiye ettiğimiz eserlerden, namazla ilgili, oruçla ilgili, değil mi ilme hal size farz olan, tabii haç farzı ise, haç size tealluk etmiyorsa ayrı. Zekat farz değil, zengin değilseniz, ama zekatın kime farz olduğunu öğrenin tabii. Çünkü zekat bana farz değil zanneden nicelerine zekat farzdır. O zekat farz değil zannediyor. Çünkü zekatın kime farz olduğunun bilgisine vakıf değildir. Onun için hangi hüküm bana taalluk ediyor hangi hükümden varisteyim efendim öyle ya bunları ayırın ondan sonra ehli sünnet vel cemaat itikadı asla taviz veremeyeceğimiz inanç bilgileri bunu ezberleyin yutun ezbere böyle konuşun ezbere ehli sünnet itikadını Bak küçücük bir itikat risalesi mesela size onu verebiliyor ha birisi diyor ki hocam sen kitaba yazmışsın gidiyor ki. mesela, bu bursa'ya gidiyorlardık Köprüde bizi karşılattılar şeyde var burada. Sen diyor yazmışsın ki bu itikad risalesini bilmeyen bu kitabı okumayan el olamaz dolamaz işte iflah olmaz. Dedim ki ben öyle yazmadım. Ben yazdım ki bu kitaptaki bilgileri bilmeyen iflah olmaz. Doğru mu? Evet. Doğru. Ama illa bu kitap değil. Belki bu ilimleri bu kitaptan okumadı da başka yerden okudu. İflah olmaz mı? Olur. Bak şimdi laftan lafa fark var. Yanlış anlayışlara sebebiyet vermeyelim yani. Benim kitabımı okumayan kurtulamaz. Böyle bir iddia hiçbir hoca yapamaz. Çünkü neden? Ben orada belki bir güzel yol seçtim, anlayışlı dil kullandım, kısalttım, özetledim ama e şimdi adam onu başka kitaptan okuduysa İhya Ulumdan okudu, şuradan okudu, buradan okudu, Günye'den okudu, tercümeden okudu, Türkçe başka eserlerden istifade etti. İflah olmaz mı? Olur. Ben ne diyorum? Bu ehli sünnet itikadı, bu yazdıklarıma inanmayan, Allah'ın dinini bilmemiş olur. E sen Allah'ın sıfatlarını bilmezsen, Allah'ın oğlu var kızı dersen, haşa Allah'ın haş efendim, bilmediği konu var dersen, Allah da şaşırttı ne yapacağını dersen, Allah yukarıda oturdu dersen, sen kalkıp efendim sırat yok, mizan yok dersen, sen kader yok dersen, e sen nasıl ifle olacaksın? Ben bunu demek istiyorum. Yoksa ben bu kitabı demiyorum. Bu kitaptakileri Nereden istifade ederseniz eli sünnet olsun. Seçim size aittir. Ancak Allah'ın dinini bilmekten aşağı kurtuluş, ümidi yoktur. ehl sünnet itikadı ondan sonra farz olan ilmihal farz olan. Size ne farz? Namazın farzlarına abdest girdiği için, gusül girdiği için oradan başlayarak namazda biraz teferruat var. Sade bir namaz kılmakla olmaz. Bunun abdesi var, gusülü var, bozanı var. Ha Namaz bilgisi oruç haç ve zekat ilgililerine yöneliyor bu meseleleri helalı haramı bilecek e ticaret yapıyorum o zaman kazancının helal olup haram olup efendim e, hangi hususlar helalı harama sokar bunu ticaret yapanın bilmesi farz evlenecek adamın cinsi münasebetle ilgisi hanımıyla cinsel ilişkilerle ilgisi hükümleri bilmesi farz e farz yani adam şimdi ters ilişkiye giriyor hanımıyla senelerce ben bunun haram olduğunu bilmiyordum diyor bilmiyordum demek mazeret olamaz evlenecek adamın nikah hükmünü okuması öğrenmesi farz nasıl evleniyorsun o zaman sen sarı çizmeli Mehmet Adi'sin ki sen Allah'ın kulusun Allah bir din gönderdi kardeşim nerede yaşıyorsun nerede yaşıyorsun İslam diyarında yaşıyorsun Müslümanlar arasında yaşıyorsun bak Müslüman adam babadan doğdu sen gavur musun ki haşa 80 yaşında da ben şimdi Müslüman oldum desen geçmişin silinir. Ama şimdi sen Müslümansın. Bu dini bilmeden senin geçmişin silinir mi? Olmaz. Onun için kurtulan kim olacak? Dini bildikten sonra diliyle, kalbiyle cihat yapan, Allah cümlemize yüksek makam nasip etsin. <gülüyor> Ama olmadı. Ama dillen mücahede, mücadele yeteneğin olmadı. İmkanın, fırsatın bulunmadı. O zaman yine Allah'ın dinini bilecek fasad ve kabiyi onu tasdik edip ona inanacak ve gereğini yapacak en azından amel etmese de burada amel kaydı yok ben şimdi bir kayıt ilave ettim kemal vasfıyla alakalı en azından ne yapacak inanacak bilmeden inanabilir mi Neye inanacak alıyor böyle ben bu kuranda ne varsa diyor inandım oldu mu o zaman diyorlar ki ona faiz haramdır. Bak sen burada faize girdin, öyle şey olmaz diyor. E Seni şu iki kapın inandım dediğin iki kapağın arasında bu yazıyor. Kim demiş onu diyor. Böyle iman olur mu? He? En azından inanmak kurtarır mı? Kurtarır. Badellete ye, vellete Nice, nice zahmetlerden sonra, cehennemde torna tesviye işlemleri gördükten sonra, oran buran düzeldikten sonra, da olsa sonu cennet midir? Cennettir inşallah. Dolayısıyla evvela ne lazım? Dini bilmek, bilmeden neye inandım? İşte diyorum buna inandım dersin, içindeki bir şey söylendi mi de, işine gelmedi mi de, olmaz öyle şey dersin. Çünkü neden? Neye inandığını bilmemektesin. Evvela bilecek, İşte bu bilinci de inşallah bize bu cemaatler sağlayacak. Bu sohbetler kadar böyle bir ders gibi insanların kafasına şuur işleyen bir meclis bulunmaz. İlla ilim meclislerinde bu bilgiler size verilir. Ama burada yine size bazı teşvikler yapılır. Hani namazın, orucun vesaire ahkamın tafsilatına girecek vakit bulunmazsa da size adresler gösterilerek yine bu ilim meclislerinin bereketiyle siz yolunuzu görürsünüz inşallah. Ve bin necmihüm yehtedun. Allah buyuruyor yıldızlarla kullarım yol bulurlar. Denizde, karada geceleyin yol şaşıranlar eskiden beri yıldızlarla ne yaparlar? Güney mi, kuzey mi, nereye gidiyorum? Efendim, şu yıldız şurada, bu yıldız burada. Ha, onun şuna buyurdu. Sallallahu sahabiken nucum. Sahabem yıldızlar gibidir. Beyhi muhtedeytu muhtedid. Uyarsanız yolu bulursunuz. İşte alimler sohbet meclislerinde sizlere İslam'ı öğretenler o yıldızlar gibidir. İstifade edenler, dinleyenler, tasdik edenler, inandım diyenler inşallah böyle bir bela zamanda da yine kurtulacaklardır inşallah. Yine kurtulacaklar. Ama e dinlemeyenler, bilmeyenler inandım da deseler neye inandıklarını bilmeyeceklerdir ve inandım dedikleri hakikatleri bilmeden de olsa inkar edeceklerdir ve bundan mazur da Sayılmayacaklardır. Çünkü neden? Sen Kur'an'da ne hükümler olduğunu Allah'ın neler buyurduğunu öğrenmek için bir ay iki ay bile insan bir Kur'an meali okusa veyahut da Allah ne buyuruyor diye şöyle bir genel bilgi sahibi olsa ben Allah'ımın bütün buyurduklarına inandım dese ondan sonra biri faize helal dediği zaman o ona Allah haram etti diyebilir. Ama bu kadar da bilgisiz. Ben anamdan görme Müslümanım. Benim atam Müslümandı diyerekten bir din anlayışı olamaz. Çünkü senelerce yıllarca çocuklara ne öğretimler yaptırıyorsunuz, ne paralar verdiriyorsunuz, ne hocalar tutuyorsunuz, ne dershanelere gönderiyorsunuz, milyarları bu yollarda harcıyorsunuz, tüketiyorsunuz. Efendim öğrendikleri de nedir? İşte matematiktir, fendir, fiziktir, şudur budur. Nereye kadar lazımdır? Mezara kadar bile çoğuna lazım değildir ama mezarda herkesten faydası, istifadesi kesilecektir. Ama tam mezara indiğin zamanda sorulacak, sonsuz ahirette insana sermaye olacak, bilgiden, itikattan, inaçtan, yoksun nesiller yetiştirenler iflah etmeyecektir. Bu da böyle bir önemli hadis-i şerif. Yine Hz. Cabir'den geliyor bir hadis-i şerif radıyallahu anh. يَئْتِعَلَ النَّاسِ زَمَانٌ İstihvilü'l mü'minüvim kemâ istihvilü'l münafıkü fîkum. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ey benim ashabım. Şimdi sizin içinizde münafıklar nasıl gizleniyorsa o günde sağlam Müslümanlar gizlenecek. Oldu mu? Daha dün bir doktorla karşılaştık. Hocam dedi biz seninle bir yolculuktaydık yurt dışında bir yerde bana söyledi. Ben de sizin o münibüstaydım şurdaydım. Ama dedi size pek yanaşamadım dedi. O zaman biliyorsunuz felancaların dönemiydi. <gülüyor> ya bana yanaşsan ne olur, yanaşmasan ne olur. Felancanın dönemi de geçti, felancanınki de geçecek inşallah. Ama mesele, İslam devam edecektir. İslam devam edecektir. Müslüman niye gizlenecek? O zaman gelecek gidiyor. hakikaten namaz kılan fişlenmeyeyim diye. Efendim gümüş yüzük takan şişlenmeyeyim diye. He? karısını örten efendim karısının başı kapalı olan anasının başı kapalı olan bile aman anne görüşmeyelim <gülüyor> Allah Allah durum öyle mi öyle adam diyor beni işimden atarlar beni rütbemden ayrırlar benim maaşıma son verirler benim şu cemaatla irtibatımı tespit etseler kapı dışarı ederler öyle mi öyle sizin gibi dervişlerle kaldık baş başa maşallah. Allah sayınızı arttırsın. <gülüyor> Çoğu gelmek isteyenler var. Gelemezler. Hele benim sohbetime gelenler bir başka özelliği var tabi. Birilerinin gözünde yani. Adam diyor ki sen senle görüştüğümü bir bilseler diyor yandık. İnşallah cehennemde yanmazsın. <gülüyor> Birilerini fişlemişler. Bunları takip altına. ya neyini takip edeceksin? Ortada adamız biz yahu. Vatanımızı seviyoruz, askerimize, polisimize her gece burada dua ediyoruz. Her hafta askere adam yolluyoruz, çoluk çocuğa dua ediyoruz. Vatan bölünmesin diye uğraşıyoruz. Ne yapıyoruz biz? biz? Ne yapıyoruz? Ama ha, şimdi kendileri de anlamaya başladılar. Oturdukları dalı kestiklerini farkındalar. Allah döndürecek inşallah. İnşallah, i̇nşallah müminler gizlenmeyecek inşallah. Yine münafıklar gizlenmeye başlayacak inşallah. Evet ama durum o ki imanını yaşayabilen, yaşamak isteyenler hakikaten gizlenip saklanıyorlar. Allah bize İslam hürriyeti nasip eylesin. Resulullah'ın 4000 aşkın tüm sünnetini açıkça işleme imkanları nasip eylesin. Amin. Amin ya bundan büyük dua yok ya. Ne olur ya asrı saadet gibi bir sünnet yaşayan ümmet görsek be. Ne olur? Ne olur? ama zorlandı işte durum bu Hz Ali'den bir rivayet bir hadis-i şerif okuyorum size okuyayım mı? Maşa okuyun dersiniz ama sonra bir de saate baktınız mı? hoca kaçı etti be evet belki ben de çok sağlam bir şey değilim işte idare edelim birbirini şekerim düşüyor çıkıyor öyle uğraşıyorum ben pilli zilli adamım bir şey yiyorum çıkıyorum bir daha bakıyorum düşüyor çıkıyorum bir de bakıyorsun yatalak oluyorum, biraz kendime geliyorum ben. He? Ben sağlam bir durumda değilim, Allah razı olsun. Ben de kendimi hesaplı efendim, harcarsam iyi olur tabi? Uzun zamana yaymak için. Hz. Efendimiz'den rivayet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. aman ya Rabbi! يَعْتِي عَلَى النَّاسِ insanlar üzerine bir zaman gelecek, geldi mi? Geldi hem them, buton them, veshere them, metaog them, qiblet them, nisa them, vadin them, derahem them, la halak them, عند الله Allah Allah Allah muhafaza Bu sohbetin sonunda bu bundan sığınacağız yani. Sığınacağız Allah bizi koruyacak. insanlar üzerine bir zaman gelecek, tek tek dertleri ve kayeleri, karınları ve mideleri olacak buradan ne giriyor onu düşünecek ne kazanacağım ne yiyeceğim Allah men kânetim metû mâ yedhulu fî fe min cevvih söze bak hizaya gel kimin derdi gayesi midesine ne girecekse onun kıymeti ve değeri midesinden çıkandır yazıktır ayıptır anca boğaz değildir bu kadar değerlerimiz var bu kadar değerlerimizi paraya, rütbeye, menfaata alet etmeyelim. Ve bunları zayi etmeyelim. efendim? Börek yiyemeyiz de efendi buyurduğu gibi yanmış kabuk yeriz. Çorbayı hafif sulandırırız da efendim içeriz. Tamam mı? Envai türlü bulamasak da imanımızla yaşarız. Bu nedir ya? Menfaati neredeyse oraya uyuyor. Onlar gibi inanmaya başlıyor. Onlar gibi düşünüyor. Onlar gibi konuşuyor. Onları tasdik ediyor. Onları destekliyor. Niye? E benim burada çıkarım var. Ama çıkarın cehenneme çıkıyor. Cehenneme çıkıyor kardeşim. Sen burayı destekleyemezsin. Batılla birleşemezsin. El sünnet dışı fırkalarla haşir neşir olamazsın. Senin kırmızı çizgilerin olacak. Böyle ayarsız Müslüman olur mu ya? Tek dertleri mideleri olacak. Ne yiyeceğim, ne kazanacağım, ne harcayacağım? Ve şerahum metahum Hırsları şereh aşırı hırstır şereh. Menekele bir ama aamallahu ayna kalbi. Efendimiz de çok okurdu. Kim hırsla yemek yerse böyle Allah onun diyor kalbinin gözünü kör eder. Anında kalbi istop eder, kalp gözü kör olur. Artık ayet hadis de okusan hiçbir şey anlamaz. Bütün hırsı isteği diyor ne olur? Eşyası. Bütün hırsları düşkünlükleri Eşyaları olacak. Bu araba bakımlarını biliyor musunuz? Araba servis. Allah Allah. Adam diyor şöyle cila. Şunun üzerine bir parlatma. Onun üzerine bir efendim civalama boyalama. O şöyle bu böyle bir ekip saydı orada. Satış yapıyor biliyor musun? Bir çuval şey. Hep araba bakımıymış. Allah Allah. Adam arabasına bir yeri çizik olsa uykusu kaçıyor ya tüm moralin bazıldı diye yeni davışım arabayı çizdiler anasını satayım. Ne olacak? <gülüyor> Kalbi perişan olmuş, itikadı bozuk, haramlara bakmış, gönlü körelmiş. Cilada patlamaz. Oturma münkirle yemez hancı. Pasalırsın, patlamaz her kalaycı durumuna düşmüş. Hiç derdi de yok. Ama arabası çizildi mi adamın suratı gülmüyor ya. Lan araba nedir? Resulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün hırsları eşyalı olacak. Alıyor bir cep telefonu böyle, kuzu gibi. Aman böyle onun şeyini de çıkartmıyor biliyor musun? Üstündeki naylonu da çıkartıyor. Camı çizilmez. <gülüyor> Ulan Allah bir ya adam. Islah O bir kapkaç alıyor gidiyor tabii. Vuruyor kafaları. Ey! Bağırıyor çağırıyor. Ya ne olacak cep telefonuna bu kadar önem veriyorsun Yere koymuyor böyle Ama bir gözlüğü var böyle Onu koymayacak yer arıyor böyle Eşya düşkünlüğü var Dertleri mideleri diyor Bütün hırsları eşyaları Araba, şu, bu Her milletin böyle bir Hobi diyorsunuz yani takıntısı var Herkesin bir yere takmış Kimisi de elbise hastası böyle İyi giyinecek, şu olacak, bu olacak, toz konmacık, böyle yapar <gülüyor> Allah Allah. Ne olacak ya? Ne olacak? <gülüyor> Şimdi benim üstümde görüyorsunuz bunları zannediyorsunuz ne kadar pahalı değil mi? 30 riyali aldım ömreden. 30 riyali aldım yani. Ne kadar? Sizin pantolon, ceket, gömlek ne kadar masraflısınız ya? Bir enteharim, 9 milyona çıkıyorum ne var? Ama benim üstümde de görünce kim bilir hocam ipek midir, atlas mıdır? Ulan neyim ben ki ya? ya kral mıyım ya? Allah'ın karı ben kuluyum yani ne olacak? Giy kardeşim Yok, eşya mı olacak? Şeyim güzel olacak, şuyum şöyle olacak, buyum böyle olacak. Sakındığın göze çöp girer demiş. Böyle Sakındığı arabayı da illa çizik atarlar yani adamın böyle bir. Ya biraz rahat ol, biraz serbest ol kardeşim. Evet, dertleri, hırsları, eşyaları olacak. Hz. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. "Ve la hemmina ve la Ya Rabbi peşin dünya eşyasını, basit dünya metaını en büyük derdimiz haline getirme. Amin. İlmimizin, bilgimizin ulaştığı son noktayı Dünyadan ibaret eyleme. Amin. Adamın bilgisi, ilmi, idraki, şuuru ve hafızası nereye kadar gidiyor? Bilgisayar teknolojisine kadar orada kalıyor. İnternette kalmış yani. Halbuki kabir var, mahşer var, surat var, mizam var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Bunlardan hiçbir haberi yok. Ben daha o kadar üzülüyorum ki bu kadar sendir vaz ediyorum. Kitaplara bir bakıyorum. Cennetle cehennemle ilgili yüzlerce, binlerce rivayeti daha sizle paylaşmamışız ve siz de duymamışsınız. Kesin biliyorum. Hep aynı şeyler konuşulmanın bir üzüm yok. Değişik şeyler konuşmak lazım. Ha millet duymamış bu kadar hadise i Rasulullah niçin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ama adamın ilmi nereye ulaştı kaldı? Adamın ilmi bilgisayarda kaldı. Son teknolojide kaldı. Senin telefonda bluetooth var mı? Hiç anlamıyorum onlar nedir ha? O ana seninkinde şu var mı? Beninkinde bu var mı? O bende şu var. Ben bir cihaz taktım benim bilgisayara beninki uçuyor böyle. Yok eitesele, bilmem nesele, bilmem fesele, bir şeyler, bir şeyler. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Cennetten bir şey sorsan, böyle bakıyor. Hiç haber yok cennetteki rivayetten hiç. Ulan şurada iki gün daha duracaksın ebedi ahirete gideceksin İnsan biraz ahirette ne var ne yok öğrenmez mi be? yapmayın yazık edersiniz hepsini bırakır gidersiniz bak bu gece paket edilebilirsiniz sabaha mezarda olursunuz öğlende de gömülürsünüz bak yarın ne bilgisayarınız ne teknolojiniz ne cep telefon şey kalmaz o sevdiğiniz iyi baktığınız eşyanız elinizden kime kalır da belli olmaz ha yapmayın siz ahireti tercih edin be dinlemeniz lazım dinletmeniz lazım ahiret tercih edilecek Dinlemeden ne olur? Siz şu şuraya gelmeden nasıldınız? Şimdi şu saatte kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu doktor kontrolü gibi bir şeydir işte. Hapı verir ondan sonra etkisini seyreder. Ha ben de öyleyim. Allah beni de burada olduğum halde muhafaza etsin. Allah. Sizi de burada olduğu gibi muhafaza etsin. Allah. Sahabe kiram öyle sorar. Ne faka Hanzale dedi ya Resulullah. Hanzale münafık oldu. Resulullah böyle olmaz ya sen münafık değilsin. Doğru Müslümansın. Yok dedi ya Resulallah Hanzale münafık oldu Bu sahabe ne acayip adamdılar ya Kendilerini kontrol ediyorlar Etkilerini devamlı Fark ediyorlar İmandaki ibre artışını Yükselişini hararetin yükselmesi Eksilmesi gibi Anlayabiliyorlar Hissedebiliyorlar sahabe bu Bizde hiç Adam imanımın nuru zayıfladı mı Kalbim paslandı mı Nasılsın diyor iyiyim diyor Ulan her dakika değişiyor bu kalpler. Fırıldak gibi bir durum var. Sen şu anda ne haldesin? İşte bu sohbetin bereketiyle hepimiz iyi haldeyiz. Ama tabii çıktıktan sonra ne haldeyiz? Yarım saat, bir saat televizyon seyretsen Allah muhafaza aldığından bin katını yüklenirsin sırtına. Burada dağıttığının bin beteri olursun. Bir anda nurun köreleri ya. Ahireti tamamen unutursun. Varsa dünya yoksa dünya durumuna tutulursun. Ama burada bak ahiret konuşuyoruz. Şimdi ahiret tercihi sohbeti mutlaka alın, dinleyin. Ondan sonra çok talep oldu dediler kabir sohbetine. Dedim maşallah. Millet kabiri dinlemek istiyor. Bazıları da aman kabirden anlatma diyor. Biliyor musun? Ha şimdi demek Müslümanlar neyi dinlemek istiyor? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Emrine imtisalen Eksiru <gülüyor> zikrahazimillezzat lezzetleri kaçıran, keyifleri kaçıran ölümü çok hatırlayın. Ne buyurdu? Süfyan-ı Sevri radıyallahu teala men ekzera zikrel kabri ve cedehu ravzaten miriyadır cennet. Kim kabiri çok hatırlar, kim kabirden çok bahseder, kabir sohbetini çok dinler ve çok yaparsa, kabre girer girmez orayı cennet bahçelerinden bir ravza bulacaktır. Ama sen kabir dinlemiyorsun ki Devamlı gidiyorsun Diziler, miziler Efendim eşkıyalar Acayip acayip programlar Mezarı unutuyorsun Senin mefhumunda mezarlık yok az kalsın mezarlıkları şehir içinden de çıkaracaklar Milletin morali bozuluyor diye Tabut görmesin cenaze arabası yoldan geçmesin Mezarlıkları tamamen dışı yapacaklar İskenderi Zülkarneyn Hazretleri Gittiği zaman bir memleketleri dünyayı dolaşırken Meşrik'e mağribe dolanırken Bir yere baktı Geldi birilerine, herkes mezarı evinin önüne gömmüş. Eskiden köylerde öyleydi. Hala da köylerde çoğu mezarlar evin bahçesindedir. Niye böyle yapıyorsunuz dedi. Bize ölümü hatırlatıyor dediler. Aldanmayalım. Hakikaten insan yakınının mezarını evinin önüne gömse de her gün girerken çıkarken o kabre uğrasa biraz biraz hizaya gelir değil mi? E ama şimdi sen mezarı dışarı attın. Şehir dışına attın. Mezarları görmüyorsun. Efendim kabir sohbeti dinlemiyorsun. Hiç kabirle alakan yok. E tabi senin derdin miden olur. Tabi senin hırsın düşkünlüğün metaın eşyaya olur. Kabiri dinlesen tercihin ahiret olur. Salih amel ne göndereceğimi düşüncen olur. Ha ve men anhu her kim kabirden gafil ölümü ve kabiri hiç düşünmezse Belki yarın Allah bilir içimizden birine nasip olabilir Allah imanla gitmek nasip et. Amin. Ölen kişini Eğer dünyada Kabiri hiç hatırlamamış Kabiri düşünmemişse Onu cehennem çukurlarından Bir çukur olarak bulur Bak 20 sene 30 sene Bir evde kalamıyoruz Bakalım kaç yüzlerce sene O mezarda kalacağız lütfen Şimdi orayı nasıl düşünmezsin sen? Ya hoca orada bir şey yok ki. Ne yok ki? Çürüyorum, gidiyorum, yok oluyorum. Seni öyle zannet. O gavur itikadıdır. <gülüyor> Bu kafirlerin düşüncesidir. Allah buyuruyor. Yazıklar olsun o kafirlere. Cehenneme düşünce anlayacaklar. Biz kafir miyiz ya? Biz Müslümanız mübarek. Biz kabiri düşüneceğiz, ahireti düşüneceğiz. O zaman iştahımız biraz kaçar mı? Kaçar. Biraz efendim... Midemiz bulanır mı? Yılanlara, akrepleri, kabiri düşünün, bulanır. O zaman tek derdimiz, karnımız kalır mı? Himemhum, butunhum. Dertleri, işleri, güçleri, karınları, sofra, sofra, sofra. Kıbleyi Abdullah Butun, şu sofrayı. Efendimiz aleyhisselam okurdu onu. Allah dostlarının kıblesi, Tabi bu kabe Muazzama'dan da öte Sidretül Münteha Allah dostlarını Kabe'si Karınlarının midelerinin kulu olanların Küblesi şu sofrayı. İşleri güçleri Sofra, sofra, sofra Adama, herkese soruyorlar En sevdiğin ses ne sesidir? Biri diyor karı sesidir, biri diyor para sesidir Biri diyor su sesidir, bir öbürü dedi kaşık sesidir dedi. Sofradan adamın kıblesi sofra derdi yemek boğaz değirmen boğaz anca ödüyor böyle bir şey olur mu ya? az ye ya az ye az uyu az iç temmez belesinden geç bura çöplük gibi yapma burayı bu çöplüğü bırak ne efendim ve şerahum metaahum nisahum kıbleleri nere olacak? Meşhur hadis tabi. Orayı çok biliyorsunuz. Karıları. Yani hanımları. bayanlar ne olacakmış? Kıble olacakmış. Ne demek kıble? Namazı karıya doğru kılacaksın demek değil. Herkes kıbleyi buluyor maşallah. Ama akıl fikir kadınlarda. Ondan sonra kadın bir şey dediği zaman Allah'ın emriyle çelişse de hanımı darıtmayalım. İşimiz düşer zaten. Helal haram demeden karıyı memnun etme uğrunda krediler alınsın, faizler yenilsin, rüşvetler verilsin, yeter ki karı bir şey demesin, Ağzı kesilsin, komşuyla rekabete işi sokarsa onun şusu var bunun busu var ben rezil olmayayım yani. Ya komşu şunu aldı sen hala alamadın adam diye de geçiniyorsun dediği zaman sana işte o zaman kıblenin neresi olduğunu görürsün. Hanım. Ben helalimden kazanıyorum. helalem gibi nereden kazandığım belirsiz değil. Efendim kanaat et. Ediyorsam bu. Ben haram yemem, Yalan diyemem. rişmet alamam. Namazı bırakamam. Sen hatırın için sakalı kesemem. Ya. Amma sakal düşmanı hanımlar var. Ha. Allah muhafaza. Keseceğim diyor. Uyurken keserim diyor. Adamı rezil, adam uyurken yarısını kesmiş. Rezil eden karılar var yani. Adam diyor ki. Peygamberi Sünneti yok diyor, bizim hanım diyor bu işe razı değil diyor. <gülüyor> Kıblesi ne oldu bunun? Kıblesi ne oldu? Ya yazık. Vediyum de rahim o Dinleri, altınları, gümüşleri, dirhem gümüş para, dinar altın para. Yine dünya kuruldu kuruladı iki şey para, altın, gümüş, işte teleler, eurolar, dolarlar onun simgesi. Yoksa para altın, gümüş tabi. Dinleri bu. Ne demek dinleri bu? Yani tek dertleri para kazanmak. Paraları ellerinden alınacağını anladıkları zaman İslam'ı da bırakırlar. Kur'an'ı da bırakırlar. Cemaati da terk ederler. Yeter ki dünyalarına dokunulmasın. Çok böyle bir durumda insan var. Allah bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın Ay. yoksa bizim de bir imtihan halinde ne olacağımız yani şu andan kestirilemez kimse kendine güvenip de ben Allah'ı tercih ederim Kabe'yi tercih ederim der ama işte bir imtihanda da naneyi yer Allah muhafaza etsin adam bir de bakarsın ki sapıtmış ya sapıtmış yamulmuş hanımın dediğine doğru paranın adresine doğru helal haram gözetmemiş Allah'ın dinini korumamış durum bu işte bunlar yaratıkların en şerlileridir Allah indinde bunların hiçbir nasibi yoktur cennette ve yerleri bir karış arsaları yoktur ahirette Allah muhafaza etsin bizi biz böyle değiliz inşallah biz değilsek de genel durum böyle mi genel durum böyle mi ümmetin durumu bu mu Ya? En büyük düşkünlükleri eşyaya mı? Dertleri boğaz mı? Mide mi? Yediği içtiği mi? E bu. Kimlerin lafı geçiyor? Kimler dinleniyor? Ya Allah'ın dini kenara bırakılıyor. Haftaya ne hadis-i şerifler var ben aslında bayağı bir şey okuyacaktım ama tamam. Vakit. Yoksa daha çok hadis-i şerifler var. Allah bizi zemmettiği kullarına girmekten muhafaza edilir. En şerli kullardan olmaktan muhafaza Amin. İnşallah. Kısaca dua edelim. Bu cemaatın amini boşa gitmez. Büyük belalar okundu burada. Bize de dokunuyor bir ucunda. Çalık çocuğumuz var. Hep bu belaların içinde yaşıyoruz. Allah muhafaza. Bu Resulullah'ın duasını yapayım size. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demin yaptığımız duayı. Ona amin dersiniz. Ne buyuruyor? Ya Rabbi musibeti dinimize vurdurma. Amin. Ya Rabbi peşin dünyayı en büyük gayemiz haline çevirme. Bilgimizin son noktası, ilmimizin ulaştığı noktayı acil peşin dünya zevklerinden ibaret eyleme. Amin. İlmimizi kabir ve ötesine ulaştır. Amin. Bilgimizi ahirete, cennete kavuştur. Amin. Ya, günahlarımız yüzünden senden korkmayan, bize acımayan zalim kafirleri başımıza musallat eyleme. Amin. Resulullah'ın duası, daha da duaları var. Yaparız, Arapçasını yaparız, amin dersiniz. İnşallahı rahman. Amin subhana al al rabbil aliyil alahamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala sayyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn amin Allahümme ya alîm ya halîm ya alî ya azîm lâ ilâhe illâ ente ene abduke iyyâke fağfir lî ve taqabbal minnî inne ente's semî'ul alîm Allahümme cennin nebiyyan Muhammedan sallallahu aleyhi ve sellem mâ huwa ehl waddan meddâ'nâ şuyûkhanâ khayral al ceza Allahümme innâ neseluke'l al cennet وما قرب إليها من قول وعمل şimdi o duamızı yapıyoruz amin allahum maksim lana min ma Beynena ve beyne maasik. Amin. Kim taat Ey Allah'ım, senin korkundan, sana karşı saygıdan, sevgiden kaynaklanan korkudan kullarına dağıttığın taksimattan bizim hissemize o kadar düşür ki, sana isyan ve günahla bizim aramıza girsin. Amin. Duaya bak taat ve ibadetlerinden dostlarına dağıttığından bizim taksimatımıza hissemize o kadar düşür ki onunla bizi cennete ulaştırasın ve minel yakini ma tuhevvinu bi'aleyna dunya. dünya ya Rabbi şüphesiz inançtan görür gibi imandan hissemize o kadar düşür ki dünyanın bütün dertleri tasaları tüm musibetleri bize hafif gelsin amin Amin. ve la tecalit dünya ekbera ondan sonra ma bi ve ve ya Rabbi gözlerimizle kulaklarımızla kuvvetlerimizle verdiğin tüm güçlerimizle yaşadığımız müddetçe bizi faydalandır ya rabbi amin. nimetlerimi elimizden alma ya rabbi amin bu da çok büyük dua. Ya gözümüz görüyor, kulağımız işitiyor ve elhul varise minna. Ya Rabbi ölene kadar, son ana kadar bütün uzuvlarımızı çalıştır ya Rabbi. Amin. Ve ce'al ta'runa ala man zalemna. İntikamını ya Rabbi, bizim öcüğümüzü bize zulmedenlerden al ya Rabbi. Amin. Ve ansurna ala man Bize düşman olanlara karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ve la tec'al musibetena fidina. Belamuzu dinimize vurdurma ya Rabbi. Belâ tecâlâc'ın acizliğite ekber hemminâ ve lâ mablag ilmünâ. Dünyayı en büyük kayyemiz haline getirme ya Rabbi. İlmimizin ulaştığı son noktayı dünyadan ibaret bırakma ya Rabbi. Bize ahireti öğret, cenneti öğret ya Rabbi. Yolunu göster bize, eriştir ya Rabbi. Âmin. Belâ tusellîl-taleynâ bi-zünûbinâ men lâ yâfukafînâ ve lâ erhamunâ. Suçumuz, günahımız çok. Günahlarımız yüzünden, senden korkmayan, bize acımayan zalimleri, kafirleri başımıza musallat eyleme ya Rabbi. وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا اَنْتَ اَرْحَمُ rahimin, Bize acı sen bizim mevlamısın, acıyanların en merhametlisisin. Lütfeyle, rahmet eyle, cümlemizi mağfiret eyle, cehennemden azad eyle. Amidyen kullarına ya Rabbi, fazl-u hayırlı muradlarına ihsan eyle. Umduklarımızdan, el korkularımızdan emine eyle. Amin, amin. Bi hurmet ve yasin ve selamün aleyh mursalin. Elhamdülüke ya rabbel alemin. Allahümme inna neselüke temâmen nîmeh. Devâmel âfiye ve hüsnel hâtimeh. Bizden evvel ölenler Rabbim gharik gharik rahmet eylesin, kabullen nur eylesin. Bu cemaatten olan kabirde yatanlarında ruhları için, sizin geçmişlerimizin ervahı için, buraya adı yazılan bütün müminin müminatler için el Fatiha.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 Ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn âmin